Herkese merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Mikrofonu açtım ama bir problem varsa lütfen yazın. Tamam ben işareti görüyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü haftamız idi tam e, Dindar Tarihi dersinde bugün. Ee, i̇sterseniz bir 5 dakika geçen hafta ne konuştuk, neler yaptık ondan bahsedelim. Ama ondan önce e, koordinatörüm sağ olsun buraya bir not kısmı ekledi. E, bazı arkadaşlar kitap listesi rica etmişti. Ben size kısa ama e, yararlı olabileceğini düşündüğüm bir e, belge şimdi paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle e, bu dönem e, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuttuğumuz e, dersin içeriği e, içeriğine uygun olarak ben hazırladım bu listeyi. Dolayısıyla Hristiyanlık, e, Mezopotamya dinleri dediğimiz, işte Zerdüştük, Maniheizm, Sabiyelik gibi e, dinleri içeren, bir de Uzak Doğu dinleri dediğimiz Hinduizm ve Budizm ile başlayıp e, Taoizm, Şintoizm gibi Japon ve Çin dinlerinde içeren bir e, programımız var İkinci dönemde, bahar döneminde burada. Dolayısıyla listede Yahudiliğe dair eserler göremeyeceksiniz. Yahudilik birinci dönemde burada okutulmuştu. İnşallah bir ara onunla ilgili bir liste hazırlarım ve sizlerle paylaşırım. Bir de şunu demek istiyorum, eklemek istiyorum. İlk derste konuşmuştuk. Dinler tarihi batıda ortaya çıkmış bir alan. E, gerek orada, gerekse burada kendisini tanımlamak konusunda e, hala Tartışmaları da açık bir alan, dolayısıyla sürekli yenilenen bir alan. Türkiye'de dinler tarihi çalışmaları dediğimizde maalesef daha çok tercüme eserlerden bahsediyoruz. Henüz şu, o aşamadayız. Dinler tarihçilerinin yazdığı kaliteli eserler var. Yeri geldiğinde ben sizlerle paylaşıyorum. Geçen hafta başlamıştık daha doğrusu. Dolayısıyla tercüme dediğimde tahmin edebileceğiniz gibi dilleri sorunlu olabiliyor bizim kitaplarımızın. Tercüme kokabiliyor. Terimlerin e, tercüme edilmesinde, Türkçe ifadelerinde problemler ol, olabiliyor. Bu benim çok önemsediğim bir şey. İlk derste de metodoloji üzerine e, birkaç söz söylemiştik sizlerle. Dolayısıyla çok gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz dinler Tarihi kitapları yok. İkinci bir problem, dinler Tarihi deyince e, işte bütün dinlerin şöyle kısa bir tanıtımını yapalım şeklinde anlıyor hocalar ya da yazarlar. Bir de derste kullanasın bu kitaplar diye e, böyle işte bütün dinleri içeren bir paket e, hazırlamak istiyorlar. İçine İslam'ı da dahil ediyorlar. Mesela bizim ülkemizde ne kadar gereklidir? Bir ilahiyat öğrencisinin dinler tarihi dersinde e, kısaca bir İslam e, hakkında kısa bir bölümü okuması gerekli midir? E, gerek işte ne kadar gereklidir, bunlar tartışıldır. Mesela biz burada şey yapmıyoruz. Zaten ilahiyat, İslam çalışmalarına hasredilmiş, adammış bir alan Türkiye'de. Dolayısıyla biz İslam dışı dinlerin anlatımını önemsiyoruz burada. İşte bütün bunları içermek için yazarlar çok kısa bilgiler veriyorlar. Çok böyle detaysız bilgiler veriyorlar. Dediğim gibi bütün bu dinleri bir arada toplamak için. Başka bir problem, e, yazarların baş, başka herhangi bir kitapta da olabileceği gibi e, kendi bakış açıları var. İşte bazı kitaplar e, hani Müslüman bakış açısı da fazlaca yansıtıyor. E, çok da doğaldır mesela Diyanet İşleri, yayın, İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bir kitapta. Ee, tabii ön sözünde de bunlar belirtilir, belirtilmelidir. Siz eğer din görevlileri için diğer dinleri İslam bakış açısıyla tanıtan, anlatan bir şey bir kitap hazırlıyorsanız çok doğal olarak Müslüman bakış açısıyla yazarsınız bu kitabı. Ee, i̇şte bazı dinler tarihi kitaplarında bu problem var. Ee, bu bir derece anlaşılabilir ama mesela bazılarında işte esk, Türklerin eski dini, Türklerin dini e, gibi üzerinde çok fazla araştırma olmayan e, bölümlere fazlaca yer ayrılabiliyor. E, bundan dolayı e, hani teessüfle belirtiyoruz. Çok böyle gölün rahatlığıyla ta, e, tavsiye edebileceğimiz kitaplar az. En son dili açısından bir de yazarının tecrübesi açısından e, Mahmut Aydın'ın sanırım ilk derste söylemiştik e, ana hatlarıyla dinler tarihi yanılmıyorsam e, kitabımız burada. Dinlerdani giriş miydi? Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, Tarih, inanç ve ibadet Mahmut Aydın'ın Ensar Neşriyat'tan çıkan kitabı. Sanırım en yenilerden ee, Mahmut Hoca yıllarca dinler tarihini okutmuş biri ve e, kitapta kullandığı dil e, tercüme kokmayan, akademik bir dil, aynı zamanda anlaşılan bir dil. Onun içine sadece Hristiyanlık bahsinde, inşallah iki hafta sonra göreceğiz daha detaylı konuşulması gereken Hristiyan inanç sisteminin oluşum dönemleri anlatılamamış bek. Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaşayan Dünya Dinleri neydi? Çağdaş Dünya Dinleri Yaşayan Dünya Dinleri e, kitabında mesela biraz daha detay bulabilirsiniz. Böyle genel kitaplarımız var. Onun dışında ben buradaki öğrencilerin değerlendirme yapması için biraz sonra sizinle paylaşacağım e, şeyi hazırlamıştım. Listeyi. E, hani böyle dili e, mümkün olduğunca nispeten diyelim iyi olan, akademik ee, kendi alanında bir şeyler söyleyebilen öğrencilerin bilmesini istediğim, bilmelerine yararlı olacağını düşündüğüm kitapları et, e, buraya aldım. Bir de sürekli yenilemek lazım. Elimizde eski listeler var ama o kitaplardaki bilgiler e, değiştirildi, işte güncellenmesi gerekiyor. Bu yüzden bunu paylaşacağım şeyde e, çok büyük bir liste bulmayacaksınız, hacimli bir liste. Ee, biz deminki notu kullanmadık. Şurada bir paylaşım vardı. Ee, o bir müsaadenizle bulayım. Dosya, paylaşım. Dosyamızı yükleyelim bilgisayarımızdan. Pindar tarih kitap listesi, Word belgesi. Ee, Bu bu şekilde dursun yüklenmiş gözüküyor bende. Sizler nasıl alabiliyorsunuz, e, faydalanabiliyorsunuz bilmiyorum. Bir problem olursa Murat Bey'e sorarız inşallah. Onun dışında geçen hafta maniheizmden ve mecasilikten bahsettik. E, ben orada düştün bazı Müslüman yazarlar tarafından, orta çağda yazan bazı Müslüman yazarlar tarafından e, hak peygamber olabileceği şeklinde yazdım. E, ...görüşler serdedildiğini söylemiştim... ...bazı Arapça eserlerde. Bir katılımcımız da Mani ile ilgili... ...sormuştu, bir soru yöneltmişti. Ee, şimdi Zerdüş ile ilgili... ...böyle şeylere rastlanıyor... ...İslam kaynaklarında. Ee, çok genel... ...akademik makalelere bakabildim ben. Kendim açıp işte Bironi'nin... ...kitabında orijinal yerlerini... ...şeylerini tespit edemedim. Ee, ama Mani, Mani ile ilgili... Mani'nin kendi taraftarlarınca peygamber kabul edildiğinin altını çizelim. Sonuçta Mani, İslam filoz düşünürlerine göre dualist ikili bir öğreti geliştirdi. İkili bir öğreti sundu. Bu hiçbir Müslüman'ın, Müslüman kelamcının, işte yazarın kabul edebileceği bir şey değil. Dolayısıyla bize Müslümanların yazdığı eserlerde Mani takipçileri, Mani'nin öğrencileri zındıklar, zanadıka bahsinde kendilerinden bahsedilmiş. Ama çok ilginç veriler var. İlgisini çeken arkadaşlara tavsiye ederim. Burada bir bakalde daha var. Onu şimdi ismini söyleyeyim ben size. İnşallah ben bu ekranı kapatınca sorun olmuyordur. Şimdilik ben ekranı bir sorun olmasın diye size şöyle söyleyeyim. İlgisini çekenler sonra benden detaylarını isteyebilirler. Profesör Doktor Hilmi Demir, Hitit Üniversitesi'nden. Ee, Mavelaünnehr'in dini politiği ve maturidinin yeri maniheizm ve gnostikler diye bir makale yazmış. Makalesi nerede yayınlanmış? Bir saniye bana izin verin. Ee, bir bildiri olarak sunulmuş. Şu anda dergiyi göremiyorum. Çünkü başka bir arama motoru açık. Burası kapanır diye korkuyorum. Ama siz Hilmi Demir diye not alabilirsiniz. Hilmi Demir hocam Mavera Nehir bölgesinde, e, Mahatmezi'nin e, yetiştiği, çıktığı bölgedeki Maniheistlerden, Zerdüştlerden bahsediyor. Özellikle Maniheistler ve Gnostiklerin üzerine yoğunlaşmış ve İmam kitab Kitabı Tevhidinde Maniheist görüşlere yer verdiğine e, yer verdiğinden. Pek çok buradan malzeme çıkarabileceğimizden bahsediyor. İlginç bir makale. internet ortamından okuyabilirsiniz. Ee, daha çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü bir kelamcı tarafından yazılmış. Bir de bizim e, daha çok ilgi duyduğumuz İmam Maturi dinin e, Manilerle ilgili ne söylediği ilginizi çeker diye düşündüm. Ee, başka bir şey daha tavsiye edecektik orada. Onu da unutmayalım. Evet. Evet yok o Mani ile ilgili notumuzdu. Demin dediğim gibi Mani'nin öğretisine sizler de tahmin edebileceğiniz gibi e, rüyalist yani böyle iyi ile kötü arasında bir savaşı öngören ve e, kötülüğe bir değer atfeden yani kötülüğe maddi bir varlık atfeden bir görüştü. Ve e, eninde sonunda iyinin savaşı kazanacağını söylüyordu ama yine de zer düştükten daha fazla olarak kötülüğe vurgu yapıyordu. Ona bir değer atfediyordu demin dediğimiz gibi. Bunun İslam düşüncesinde kabul edilebilir bir tarafı yok. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Ben geçen hafta Mani tabi ki bir peygamberdi. E, mealinde bir yorum yaptım galiba. Bu takipçileri için böyleydi. Ki çok karizmatik bir liderdi. İşte çok e, geniş bir sahaya yayıldı öğretisi diye bahsederken kendi e, grupları içindeki peygamberliğinden bahsettik. İslam e, geleneğinde zenadika bahsinde incelenmiş. Özellikle kelamcılar e, onun dualist öğretisini eleştirmiş. Kelamcılar eserlerine işte bilginin imkanı, bilginin çeşitleri diye başlarlar ya. Burada işte e, özellikle manihizmi bu dualist ikili bir yapısını eleştirmişler. Evet şimdi listemiz... E, almışsınızdır. Ben yine bugün yeri geldim. Kitaplardan bahsedeceğim. Size göstereceğim kitapları. Bugün Yahudiliğe başlıyoruz artık. Monoteist dinler dediğimiz ya da Sami dinler dediğimiz, işte Kur'an'ın tabiriyle ya da İslami geleneğin tabiriyle semavi dinler dediğimiz bu üçlü grubun en eskisinden başlayacağız. Ee, özellikle işte kutsal topraklar denen ee, Hristiyanlarca da, Yahudilerce de kutsal kabul edilen topraklarda zuhur eden ilk dinden bahsedeceğiz. İki haftada Yahudiliği işleyeceğiz. Haftaya Yahudi grupları e, ve ritüelleri yani ibadetleri ve inanç sistemi olacak. Bugün Yahudi tarihinden bahsedeceğiz. Biraz karışık gözükür Yahudi tarihi çünkü hem Milattan öncesini içerir, hem Milattan sonrasını. Bir de dönemleri vardır. Bu yüzden bir hafta tarihe ayrılmış. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi işte bildiğiniz gibi Yahudilik çokça tartışılan üzerinde çokça çok oluşulan bir din bu arada saatimiz 18.12 yine 18.30 gibi akşam namazı arası verelim 15 dakika ee, namaz geçiyor yani buna mecburuz o yüzden fikrinizi al, almayayım şu anda vakitte kaybetmeyelim 18.30 ara verelim 18:45'te, 15 dakika sonra döner Res 8'e doğru da bitiririz dersimizi. Yahudilik çok tartışılan bir din demiştik. Dinler tarihi alanında da Yahudilik ilgi görmüş bir alan. Ee, en son hani böyle istatistik bir, bir şey yapmadık ama e, dinler tarihçilerinin, Türk dinler tarihçilerinin daha çok Yahudilik üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bir de bu konu açılmışken şöyle söyleyeyim, biz uzmanlaşmayı tercih ediyoruz yani çoğunluğumuz. Burada dinler tarihi dersi okutuyoruz ama herkesin bir uzmanlık alanı var. Benimki de Hristiyanlık, özellikle Orta Çağ Hristiyanlığı, Orta Çağ'da e, Arapça konuşan Hristiyanlar. Dolayısıyla Yahudiler Yahudilikle ilgili bugün sizlerle genel kitapları paylaşabileceğim. Çok detaylı araştırmalara ben de bir süredir ara verdim. Ama kafa yordukça inşallah haftaya da aklımıza e, hani burada söylemediğimiz fikirler geldiğinde sizlerle paylaşırız. Şimdi Yahudiliğin geçirdiği süreçlere bakacağız. Demin dediğim gibi bu süreçleri anlatırken e, önemli figürlerden isimlerden de bahsedeceğiz. ve e, Bugünkü Yahudilerin genel olarak bağlı oldukları gruplardan da bahsedeceğiz. Haftaya detaylarını göreceğiz bunun. Ee, Yeri Ne dediğim gibi ben sizlerle kitapları paylaşacağım ama hadi hemen başlayalım. Şimdi otobüste, yolda, elimizde olsun diyorsanız derseniz, insan yayınları bir dönem kılavuz kitaplar çıkarmıştı. Şöyle küçük boyda Fuat Aydın Hoca'nın yazdığı Yahudilik kitabı var. Ee, küçücük böyle kaç sayfa? 175 sayfa. Tarih kısmında çok güzel özetliyor. İşte öğretilerini, inanç sistemini çok güzel özetliyor. Bu kitapla başlayabiliriz. Yine dili çok güzel olan işte akademik çalışmalarını Yahudiliğe hasretmiş bulunan Salim Eleyla Gürkan'ın İslam yayınlarından çıkan Yahudiliği var. Bu kitap da fazla hacimli olmadan 278 sayfa ama yapra ince kullanılan kağıt o yüzden kalın durmuyor geçirdiği süreci bilhassa çok güzel anlatıyor modern yahudiliğe dair yorumları çok güzel Sadımeleli hanımın doktora tezi seçilmişlik düşüncesi yahudilikte dolayısıyla işte o düşünceyi diaspora yahudilerine holocaustu falan çok güzel anlatabiliyor kitabında. Bugün e, yeri geldi mi? Gerçi fazlaca değinmeyeceğiz. Haftaya tevrat, tevrat ve diğer Yahudi metinlerinin oluşumuna bakacağız. O zaman da, da söyleyeceğim ama Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki e, diner tarihi profesörü Baki Adam'ın Yahudi e, kaynaklarına göre Tevrat'ı var. Pınar yayınlarıydı, değişmediyse. Pınar yayınları e, basıyor mu hala bilmiyorum. Bir de bugün biz geçirdiği süreçlerden bahsedeceğiz. Yahudiliğin, Yahudi ırkının, Yahudi milletinin, dininin orada çıkıştan bahsedeceğiz. Mısır'dan çıkışından, Yahudilerin Hz. Musa önderliğinde. 2002'de basılmıştı, o zaman ben çok beğenmiştim. Çıkış Kitabı diye bir kitap var. E, gelenek yayınları vardı, bilmiyorum hala şeyde mi? E, yayın hayatındalar mı? tercüme bir kitap ama güzeldi. Bu çıkışı, o süreci, işte yeri bulunan kaynaklar çerçevesinde anlatıyordu. Musa ve Firavun, Firavun çıkış kitabı gelenek yayınları. Şiboris i̇şte Bukay var. Yıllar önce şey yazmıştı. E, Tevrat, İnciller ve Kur'an adlı kitabı yazmıştı. Kaptan Kusto'nun e, seyahatinde bulduğu verilere dayanarak, onun Luay i ile Şita-el-Dargazelli yazmış. Siz gelenek yayınları diye bulursunuz. Zaten tercüme edilmiş. Onun dışında şey, yine temel kaynaklardan ya da bugün bahsedeceğiz. Mesela Hz. Musa'ya verilen 10 emrin yazılı olduğu tabletlerin, iki tane tabletin saklandığı bir ahit sandığı var. Ahit sandığı ile ilgili Kitabı Mukaddes ve İslam geleneğinde Ahit Sandığı Lütfi Ataç değil mi Lütfi Kaçan pardon Ataç yayınları Lütfi Kaçan Ataç yayınları Ahit Sandığı şeklinde arayabilirsiniz Üstte Kitabı Mukaddes ve İslam geleneğinde yazıyor Küçük harflerle ee, Yani ben elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ama mutlaka yeni eserler vardır. Bir süre uzak kaldım ben e, bu yayın dünyasından. Aklıma geldikçe karşılaştığımda sizlere haberdar edeceğim. E, ibadetler kısmı haftaya aramızda çok ilgililer varsa, ben işte dersten önce okuyacağım derseniz diyenler varsa, Adem Özen'in Yahudilikte ibadeti var. Ay kitapları, Yahudilikte ibadet, Adem Özen. Yahudilerde e, ahiret hayatı var mıdır? Ahiret hayatına ilanç var mıdır? E, tartışılan bir konudur. E, İsmail Taşpınar Hoca'nın doçentlik tezi miydi? Sanırım doçentlik teziydi. Hayır, e, doktora tezi de olabilir. Duvarın öteki yüzü. İsmail Taşpınar. Bu da gelenek yayınlarının, gelenek yayınları bir ara dinler tarihi eserlerini basıyordu. Şimdi Ayışığı kitapları e, da bulabilirsiniz dinler tarihi kitaplarını. Ee, Hayrullah Örsün Musa ve Yahudiliği var Remzi Kitabevi'nden. yani lisans döneminde okuduğumuzu hatırlıyorum ee, ama hani bir bak, nasıl bir bakış açısıyla yazılmıştır ee, eleştirilmesi gereken yerler var mıdır açıkçası bunları unuttum ama tarihi anlatıyor yani e, Yahudi tarihini ulaşabilecekseniz e, temine, e, okumak istiyorsanız bakabilirsiniz o açıdan tavsiye ederiz Yahudilerin diğer dinlere bakışı ile ilgili Kürşat Demirci'nin çok kısa bir kitabı var. Ee, 60 bakalım 66 sayfalık Yahudilik ve Dini Çoğulculuk. Kürşat Demirci Ayışığı kitapları. Demin dediğim gibi Ayışığı kitaplığının e, böyle bir dinler tarihi e, serisi var. Evet bunlardan bahsettikten sonra bugün ne yapacağımızdan konuşalım. Bugün Yahudiliğin atası, e, İslam dininde atalarından kabul edilen, atası kabul edilen Hazreti İbrahim ile başlatacağız. Onun e, Yahudilere göre Allahü Teala ile yaptığı ahitten, anlaşmadan başlayıp daha sonra İsrailoğullarının atalarına, İsrailoğulları diye bir e, kavmin, bir grubun ortaya çıkışına Hazreti Musa'nın e, onları Mısır'dan çıkarışına daha sonra On Emir'in alınışına, e, Hz. Yakup ve Soyun'un e, nasıl Yahudi kabilelerini oluşturduğuna değineceğiz ve e, bu çok çalkantılı ya da inişli çıkışlı Yahudi tarihine kısaca da olsa bir göz atmış olacağız. Baştan e, onu söyleyelim arkadaşlar. Yahudilik ilginç bir manzara sunuyor, bize ilginç bir resim sunuyor. Ee, gerçekten de böyle çok inişli çıkışlı, çalkantılı süreçlerden geçmiş. Milattan öncesine sahne olmuş. Milattan sonrasında e, da varlığını sürdürmüş. İşte e, kendi kitaplarını yazıya geçirdiği dönemde Hristiyan e, yazarlar, Hristiyan metinler de yazıya geçiriliyormuş. Sonra yine kendisini ispat etmeye çalıştığı bir dönemde Hz. İsa çıkmış. Ondan önce işte Asur, Babil ya da on, e, daha sonra Büyük İskender fetihleriyle karşılaşmışlar. Roma yönetimi altında kalmış Kudüs Yahudileri. Pek çok kültür ve pek çok e, gücün, siyasi gücün e, varlık, alanını, varlık alanında bulunmuşlar, yaşamışlar. Kendileri de ilginç bir e, tablo çiziyorlar. Yahudilik e, hem bir millet, hem bir ırk, hem bir Din pek çok şeyi içinde barındıran e, bir terim diyelim Yahudilik terimi. Bu yüzden de çeşitli yazarların başka e, farklı da terimler kullandığını rastlarsınız. İşte İsrail midir, İbrani midir? Ondan sonra e, işte bu bir milletin dini midir, bu bir etnik kimliği mi yansıtır, politik midir, siyasi midir? Hepsini yeri geldiğince bahsedeceğiz. Bu başta bu işte Yahudi e, deyince ne anlatılıyor? hangi ayetiyeti simgeliyor Yahudilik bu buna dair şeyleri açıklamaları demin gösterdiğim Salime Leyla Gürkan'ın Yahudilik kitabında bulabilirsiniz. Biz de burada yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Şimdi demin dediğimiz gibi Hz. İbrahim 3 sevaviliğinin atası kabul ediliyor. Yahudiler için de böyle. Kitab-ı Mukaddes de hikayesini öyle başlatır. İbrahim Dolayısıyla en önemli figür diyebiliriz. En önemli peygamber diyebiliriz. Ee, Yahudilikte de çok böyle köklü bir yeri var. Çünkü Hz. İbrahim ve ondan sonra gelecek e, çok belli başlı figürlerle kendini ifade ediyor Yahudilik. Onların yaptığı ahitle, onların işte o, bu toplumu oluşturmasıyla kendi kimliklerini ifade ediyorlar. Ee, ama Yahudilik en önemli kısmını kendi ifadesi Hazreti Musa döneminde buluyor. Yalnız daha sonraki dönemlerde Yahudiliğin bu ilk öğretisinin üstüne yapılan yorumlarda Yahudilik e, çok genişliyor düşünce açısından, pratik açısından. Orta çağda, işte ilk erken dönemde Yahudi metinlerinin çok gelişlediğini, Yahudi metinleri üzerine yapılan yorumların arttığını, çeşitli okulların kurulduğunu, çeşitli grupların görüş ayrılıklarına düşeceğini göreceğiz ileride. Şimdi bakalım Yahudi tarihi nedir, nasıl başlar? Bu arada İngilizce bilenleriniz için özellikle internet ortamında işte Yahudi tarihini anlatan, animasyonlarla anlatan ya da işte... Grafiksel ya da işte tarihsel bir süreçle anlatan e, videolara, çizimlere rastlayabilirsiniz. Biraz karışık gözükebilir, gelebilirsiniz size bu Yahudi tarihinin dönemleri. Onlardan yararlanabilirsiniz. E, çok sayıda belgesel tarzı şeyler, işte daha kısa videolar falan var. E, bunlardan Yahudi tarihini daha... E, kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz. Yine İngilizce takip edebilenler için dersler var, üniversite dersleri internette yayınlanıyor. Bunlardan da tekrar edebilirsiniz konumuzu. Şimdi Yahudilerin kutsal kitabı bizim Türkçe'de Eski Ahit dediğimiz kitap. Eski Ahit'in bölümleri var. İlk beş kitap mesela buna Tanah deniyor. Bir yeri geldiğinde bahsedilecek, haftaya da bunun detayları gelecek. Tanah'ın ilk kitabı Tekvindir. Tekvinin ilk harfi T'den zaten o Tanah'ın ilk harfi geliyor. Tekvin yani yaratılış kitabı. Alemin yaratılışıyla, kainatın yaratılışıyla, insanın yaratılışıyla başlar. Ee, değişik bir dili vardır tekvinin. Oku, okuyanlar bilir, okumayanlara tavsiye ederiz. Bütün şeyin, eski ahidin değişik bir dili vardır. Bir tarih kitabı gibidir. Ee, ama kendine has bir bu var hep de o şekilde gider bu yüzden arada biz buna hikaye anlatı falan diyeceğiz çünkü e, anlatılır yani yaratılışa dair insanın yaratılışına dair yazılmış bir e, tarihsel anlatılır hikayedir. Şimdi bizim tekvin kitabında alemin kainatın yaratılışından bahsediliyor. Tanrı, nasıl, Tanrı resmediliyor. Tanrının ne olduğu orada ifade ediliyor ee, Yahudiliğin temelinde olan ee, hiçbir zamanda değişmeyecek şey tek bir Tanrı vardır. Ee, Eşi ve benzeri yoktur bu Tanrı'nın. Bu Yahudiliğin hiç değişmeyen bir kuralıdır. Ee, çok monoteisttir. Yani İslam da çok monoteist ama e, hani bizde tevhid vurgusu çok e, baskındır ama biz bunu her fırsatta her şeyde dile getirmeyi zaten İslam tevhid üzerine kuruludur. Ama Yahudilerin işte Hristiyanlara diğer e, din mensuplarına karşı savunularında hep kullandıkları şey bu monoteist olmaktır. E, bu, bu her şeyi Kadir Tanrı Hazreti Adem'i yaratıyor. E, Adem ve Havva'yı cennetten çıkarıyor e, ve e, işte Kabil'in Habil'e yaptığı haksızlığın üzerine bina ederek insanların e, nankör olduğunu e, gösteriyor tekvin kitabında. Tekvin kitabına göre Yahudi anlayışına göre insan başından beri nankördür günahkardır. Sürekli iyiliğe, güzelliğe çağrılmak için bir peygamber mesajına ihtiyacı vardır. Aynı çıkış kitabında Nuh Tufanı'ndan bahsediliyor. Babil Kulesi gibi meşhur e, olaylardan bahsediliyor. Bunların hepsi de insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği nankörlüğü suçu göstermek için anlatılmış aktarılmış hikayeler şimdi tekvin kitabında Hz İbrahim şeyi önemli kısassı diyelim size Hz İsa İbrahim'in anlatıldığı yerler Hz İbrahim Tabiri caizse İsrail oğullarına Tanrının onları düzeltmek için gönderdiği müdahale ettiği en önemli figür burada kitaba göre Allah İbrahim'e işte Ur şehrimiz Mısırpotamya'daki Ur şehrinden çıkmasını söylüyor. Diyor ki ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak ve sana sana göstereceğim ülkeye git diyor. Yani İbrahim'in ilk hicreti başlıyor ve bu, bu Tanrı'nın ona bildirdiği bir sözleşme İbrahim daha kabul etmeden şartları Tanrı koyuyor. Bunu yaparsan seni büyük bir millet yapacağım diyor sana diyor şey yapacağım, seni kutusuyacağım İşte bu Tanrı'nın Yahudilere verdiği ilk vaattir. Bütün bir Yahudi geleneği kendine bu vaat üzerine kuruludur. Daha sonra da vaatler alacaklar Tanrı'dan. Dolayısıyla kendileri kendileri Tanrı'nın vaadine mazhar olmuş, seçilmiş insanlardır. Bizde tabi Kur'an'i gelenekte İbrahim soyunun bereketlendirileceğini şey yapar, onaylar bu öğretiyi devam ettirir. İbrahim şimdi kendisinin ailesiyle yaşadığı yurdu terk ediyor ve e, işte bu Rabbinin ona verdiği ahit gereği e, şey yapıyor, ne derler e, bu ahide uyuyor ve e, yola çıkıyor tabiri caizse. E, i̇şte Kitab-ı Bukaddes'te bu şeyi anlaşmanın farkına varıyor İbrahim peygamber ve bu e, şey oluyor yani e, bu hani nasıl desek e, nasıl ifade edebiliriz? İbrahim kendisine verilen misyonun farkına varıyor. Dolayısıyla öyle e, hani üstüne zorla verilen onun kabul etmek zorunda olduğu bir ahitten ziyade İbrahim kendisine verilen görevin farkında oluyor ve esas şey esas vurgu İbrahim milletlerin babası olacağını öğreniyor orada. Adı Avramken daha önce İbrahim'e çevriliyor. Milletlerin babası anlamına gelen İbrahim ismini alıyor. Bu isim değiştirme olayı da Yahudilikle önemlidir. Tanrı hitap eder birine, ona vahitte bulunur, vahit, vaatte bulunur. Sonra da der ki sen artık bundan sonra şu olacaksın diye ismini değiştirir. Ee, sana diyor Kenan ülkesini vereceğim. Bundan sonra Kenan diyarını çok duyacağız. Ee, Yahudilerin o dönemki hedefi Kenan diyarına ulaşmak olmuş Kur'an'ı öğretiti de vardır Hz. İbrahim'in yaşlılık çağına kadar çocuğu olmaz cariyesi Hacer'den önce Hz. İsmail olur sonra eşi Sare'den ya da kitap Mukaddes'e göre Sara'dan Hz. İshak doğar ve İsmail ve İshak soyunun atası olur böylece Hazreti İbrahim İsmail soyundan Araplar gelir İshak soyundan Yahudiler İsrailoğulları gelir özellikle orta çağda ve sonrasında bugün dahi Müslümanlar İsmail soyu diye anılır Hristiyanlar ya da Yahudiler tarafından ve İsmail soyundan olmak onlara göre alçak bir şeydir küçük bir şeydir çünkü Hacer cariyedir esas eş değildir o anlayışa göre Hacer'in soyundan diye Hageren diye İsmaililer küçümsenmiş Hristiyan yazarlar tarafından özellikle orta çağda yazan yazarlar tarafından o zaman İshak esas çocuktur. Zaten eşi sahreden olmuştur. Dolayısıyla Yahudilerin ırkı da asil ırktır. İsmail ırkından üstündür. Kitab-ı Mukaddes'te de Hz. İbrahim'in oğluyla imtihan edilmesi anlatısı var. Ama bu sefer kurban olayında figür İsmail-i İshak. Bizim de bazı tefsircilerimiz kurban edilmek üzere götürülenin İshak olduğunu söyler. Ee, aynı kurban hikayesinde kitabı Mukaddes'te rastlıyoruz. Şimdi e, Hz. İbrahim'in e, bu imtihanı geçmesinden sonra artık onun soyu önemli. Soyu e, nasıl çoğalmış, neler yapmış Yahudi öğretisi bunu çok önemsiyor. Hz. İshak'ın oğulları var. Ee, Yakup ve Esav adındaki oğlu var. Yakub'un soyundan İsrailoğulları devam edecekler ve Hazreti Yakub'un 12 tane oğlu var. İleride göreceğiz 12'ye bölünen İsrail kavmini temsil edecek bunlar. Ruben, Şimeon, Levi, Yehuda, İsaqar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yosef ve Yemin ya da ben yamin üç tane, 12 tane oğlu Hz. Yakub'un Hz. Yusuf döneminde Mısır'a gideceklerini biliyoruz. Kur'an kıstasından da Hz. Yusuf'u takip eden kardeşlerinin o dönem Mısır'a gittiğini biliyoruz. İşte bundan sonra Mısır'da çoğalacaklar ve Hz. Musa onları Mısır'dan çıkarabilecek. Mısır'da Yahudilerin durumu şöyle Firavunlar ee, Yahudileri sürekli kullanmış dışarıdan gelen yabancılar olarak görülmüşler Özellikle de inşaatlarda işte o dönem e, firavun toplumu inşaatlarıyla e, işte Mısır'da e, hummalı bir bir e, yapılaşma döneminde olduğu için kıstalar, hikayeler Yahudilerin inşaat işçisi olarak çalıştırıldığını gösteriyor. Bir de hepimizin bildiği şeydir. Bunlar hep böyle ileride isyan etmesi muhtemel şey, asi bir grup olarak görülmüş. Özellikle de erkek çocuklarından korkulmuş. İkinci Ramses döneminde de kralın gördüğü bir rüya sonucu işte bu oğullarından ya da o dönem ee, nasıl adlandırılıyorlarsa İsrailoğulları doğal olarak e, kendi hükümranlığını sona erdirecek bir erkek çocuğun geleceği e, işaretini alıyor. Hepimizin e, bildiği gibi Hz. Musa'nın e, döneminde bütün erkek çocukları e, takibata uğratıp öldürüyor. Bir tek o e, kurtuluyor ve e, kralın, firavunun kız kardeşi tarafından büyütülüyor diyelim. 16.33. Biz yine 45 diyelim. 1-2 dakika e, gecikme olabilir. O zaman 10, 15 dakika ara veriyoruz. Tamam mı? Ben mikrofonu kapatıyorum. Toplantıyı kapatmıyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.